Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü ve selamun ala rasulina ve alihî ve sahbihî ecmaîn. İc. Sabretmek ve sabrı tavsiye etmek. Allahu Teala şöyle buyurur: Ey iman edenler. Yanlış okudum. Şurada kalmıştık. Şüphesiz ki iman eden ve salih amel işleyenlere ''Bunun aksi olarak kişinin işlediği her büyük günah cemaatin gücünü kıran bir balyozdur.'' Değil mi? Burayı okumamıştık. Burada kalmıştık, evet. Şu, ''Şüphesiz iman eden ve salih amel işleyenlere onlar için çok büyük, çok merhametli olan Allah, gönümlerde bir sevgi yaratacaktır.'' ''Bunun aksi olarak kişinin işlediği her büyük günah cemaatin gücünü kıran bir balyozdur.'' bu Hureyre'den radıyallahu yukarıdaki hadisinde gördüğünüz gibi Günahı sebebiyle Allahu Teala o günahının sahibine karşı kulların kalbinde bir nefret meydana getirir. Allahu Teala şöyle buyurur: Kendilerine zikredilen, verilen öğütlerin veya kitabın önemli önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarında düşmanlık ve kin saldık. Hayatında, cihadında ve ahiretinde kulun takviye olan ihtiyacı ile ilgili olarak bu kadar, bu kadarla yetiniyoruz. Evet. Şimdi normalde biz konumuzu anlatırken, konunun girişinde demiştik ki şimdi bu takvadır ve takvanın faydalardır demiştik. Peki takvasızlığın zararları nedir demiştik. Yani bu ne demektir? Günahların veya mahsiyetlerin kulun üzerinde, kulun menheci üzerindeki zararları nedir demiştik. Sonra onu anlatacağız demiştik. Şimdi nasıl ki biz dedik her Müslüman Müslümandır. Lakin takva olan insanların Allah azze ve celle'nin nezdinde bazı özellikleri vardır. Mesane gibi özel beraberlik gibi, değil mi? Allah azze ve celle'nin sıkıntıdan onları kurtarması gibi. Takvalı olan Müslümanların kalplerinin birbirine yakın olması gibi mesela. Şimdi bu defa bunun tam zıddını düşünelim. Peki günahların getirisi nedir? Yani takvalı oldu mu? Taahhütleri yerine getirdi mi? Günahlardan kaçındı mı? İnsan çok güzel ecir alıyor. Peki insan bunları yapmadığı zaman insana ne oluyor? Şimdi hatırlıyorsanız biz bu konunun başında yani konuya giriş yaptığımız zaman biz demiştik ki şöyle bir çok kısa bir hatırlatma yapalım. Ahlakla ilgili, takvayla ilgili temel her zaman nedir? Kalptir. Öyle mi? Biz demiştik ki Ebu Hureyre'nin dediği gibi el kalbu melikun vel a'da'u cunudun kalp meliktir. Azalar ise nedir? Azalar ise onun askerleridir. Şayet kalp Islah olursa bütün azalar da onunla beraber ıslah olur. Kalp ifsad olursa bütün yani merik ifsad olursa bütün askerleri de onunla beraber ifsad olur demiştik. Ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da bunu ne yapıyordu? Bunu anlatıyordu. Peki biz kalbin salih bulması veya kalbin fesat bulması, kalbin ölümle ölmesi veya hayatla dirilmesi neyle olur demiştik? Demiştik kalp aynı beden gibidir. Nasıl ki bedenin gıdaya ihtiyacı vardır. Bir takım gıdalar bedene giderse aldığı vitaminlerle içindeki proteinlerle o beden kuvvetleşir. Öyle mi? Mikroplara karşı, virüslere karşı, dış etkenlere karşı, soğuğa karşı vesaire ne olur? Dirençli olur. Öyle mi? Kart da aynen böyledir. Kalbin bazı gıdaları vardır. Kalbin gıdalarını kalbe verirsek, kalbin virüsü nedir? Fitnelerdir. Bedenin virüsü nedir? Hastalıklardır. Öyle mi? Kalbin virüsü nedir? Kalbin virüsü fitnelerdir. Şehvetlerdir ve nedir? Şüphelerdir. Kalbin virüsü nedir? şehvetlerdir ve şüphelerdir. Yani kişinin itikadını zedeleyecek şüpheler, Allah'a karşı suizan beslettirecek olan şüpheler ve kişiyi Allah'a karşı asi konumuna sokacak olan nelerdir? Şehvetlerdir. Peki kalp bunlara karşı nasıl direnebilir? Kalp bunlara karşı ancak gıdası olan Kur'an'dır, zikirdir, tefekkürdür, iyiliktir, taattır, huşudur ve benzeri ameller yerine gelirse Kalp bunlara karşı direnebilir, şüphelere ve şehvetlere karşı direnebilir. Ama tam zıddını aynı beden gibi ele alırsak, bedene vitaminler verilmezse, bedenin ihtiyacı olan gıda bedene gitmezse, o zaman ne olur? O zaman bedenin direnci kırılır. Kendine gelen hastalıklara karşı, virüslere karşı, bedenle yapamaz, karşı koyamaz. Kalp de aynen böyledir. Kalbe gıdası verilmezse, bir de tam zıddına nasıl ki bedene gıda verilmemekle beraber bir de bedene zararlı olan gıdalar bedene verildiği zaman bedenin direncini iki kat daha fazla kırar. Öyle değil mi? Bedene iki kat fazla zarar verir. Kalp de aynen böyledir. Yani hem gıdasını vermiyorsun mesela Kuranıdır, zikiridir, tilavetidir, tefekkürdür vesaire. Bunları vermediğin gibi bir de kalbe zarar veren, yani onun sıhhatine zarar veren şeyler gönderiyorsun oraya. Dedikodu gibi, gıybet gibi, müzik gibi, haramın her türlüsü gibi. Sen kalbin şüphelere ve şehvetlere karşı direncini ne yapıyorsun? Direncini kırıyorsun. İşte bu masiyetler demiş olduğumuz şey, yani günahlar kalbin en büyük hastalığı olan ve Kur'an-ı Kerim'e bakın, bakın, bütün sapıklıkların temelinde iki şey vardır. Şüpheler vardır ve şehvetler vardır. Öyle mi? Ya itikadi sapmalar vardır, ya ameli sapmalar vardır. Öyle mi? İtikadi sapmaların temelinde şüpheler vardır, ameli sapmaların temelinde ne vardır? Şehvetler vardır. Öyle mi? İşte kalbin bu ikisine karşı direncini kıran en büyük mesele günahlardır. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis şerifte ne diyordu? İza el nebe abdun muslimun nukit etfi kalbihi nukitun sevda. Müslüman kul günah işlediği zaman onun kalbine ne yapılır? Onun kalbine bir siyah nokta konur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Eğer tövbe ederse bu kalbinden çekilir ve kalbi cilan alır. Öyle mi? Eğer tövbe etmezse o siyahlıklar bütün kalbinde çoğalır ta ki bütün kalbini ne yapana kadar? Ta ki bütün kalbini kaplayana kadar. Ne demek siyahlıkların insanın kalbini kapsaması demek? Bir rivayete Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor La يعrifü ve ولا ينكرü munkera Artık ne ma'rufu ma'ruf bilir ne de münkeri münker bilir. Yani bu zaten insanın başına gelebilecek en büyük musibettir. İyilikle kötülüğü insanın birbirinden ne yapamaması? Ayıramaması meselesi mesela. Başka bir hadiste ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Ancak kalbinin içtiği hevasını bilir. Yani hani diyor fitneler kalbe çizgi çizgi az olur. Hangi kalp onu içerse ona ne yapılır? Ona siyah bir nokta konur. Hangi kalp de onu içmezse o kalp beyaz olur. O siyah kalbi nasıl anlatıyor? Ta ki diyor ters çevrilmiş bardak gibi olur. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam o sürekli gelen siyah noktalar yani sürekli masiyetleri işlemek suretiyle kalbine siyah nokta gönderen insanı kalbi ters çevrilmiş bardağa kaba benzetiyor Peygamber. Ne demektir ter ters çevrilmiş kap? Ne doldurursan doldur artık içine gitmez. Neden? Çünkü ağzını kapatmıştır, ağzını ters çevirdiği için sen onun içerisine bir şey gönderemezsin. Ancak içinde olanı bilir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani nasıl ki ters çevrilmiş bir kabı şuraya koyduğum zaman Hiçbir şekilde kimse onun üzerine su dolduramazsa, su koyabilir misiniz onun içine? Yok. Ne vardır onun içinde? Sadece daha önceden içinde olan su vardır, öyle mi? Peki insanda ters çevrilmiş kalp ne demektir? Kişi kendi hevasına uymadıkça bir şey kabul etmez, öyle mi? Ancak kabul ettiği maruf, ancak kabul ettiği iyilik, kendi hevasına uyan, kendine bir makam getiren veya da kendini belli bir şeye getiren iyiliktir. Şimdi burada problemin temeli nedir? Burada problemin temeli şudur. Peygamber Aleyhisselatu vesselam çok Bedi'e bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki bak birincisinde Nuki tedfi kalbi nukteun Bir tane siyah nokta konur. Tövbe etti çekilir, tövbe etmedi artar artar artar ta ki bütün kalbi kaplayıncaya kadar. Başka bir hadis ne diyor? Fitneler kalbe diyor şey şey arz olunur. Çizgi çizgi arz olunur diyor. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Hiçbir kalp bir kere de kararmaz. Öyle mi? Asıl problem noktası burası. Hiçbir kalp bir kere de kararmaz. Kalp nasıl kararır? Kalp adım adım kararır. Parça parça kararır. Lakin en sonunda kişiyi öyle bir hale getirir ki, hani Allah Azze ve Celle ayet diyor ya, in alazina kafaru sewaun alehim. En zerdhom. Emlem tum zirhom lahumu. Khatam ala Allah onların kalplerini mühürlemiştir çünkü uyarsan da uyarmasan da iman etmezler. Biz demiştik mücayit bu ayeti nasıl tefsir etmiş? Hatırlayan var mı? Var mı hatırlayan? Biz demiştik mücahit kalbi avuca benzetmiş. Öyle mi? Demiş ki günah işlediler, günah işlediler, günah işlediler, günah işlediler. ختم Allahu ala قلوبهم Allah da kalplerini ne yaptı? Allah da kalplerini bu şekilde mühürledi. Yani artık onları uyarsan da uyarmasan da onlara bir hiçbir etkisi olmaz. Aynısını Huzeyfe de söylüyor. Diyorlar ki ey Huzeyfe İnsanlar yahu beni İsrail dinlerini bir günde mi terk ettiler? Yani hani bunlara da kitap geldi, bunlara da peygamber geldi vesaire. Ne yaptı bu beni İsrail? Yani bir günde dediler ki biz kafir olacağız buna falan. Cık. Diyor ki onlar Allah emrettiği zaman yapmadılar. Allah nehyettiği zaman da o nehy yerine getirdiler. Sonra diyor onlar öyle bir hale geldiler ki kişinin elbisesinden sıyrıldığı gibi dinden sıyrıldılar. Ne yaptılar? Gittiler. Günahların da kalbe etkisi parça parça, adım adım, çizgi çizgi, nokta nokta olduğu için birçok insan fark etmez. Onun için bu anlatılan konu da hep havada kalır. Yani normalde aslında çok ciddi bir mesele. Yani her bir günahın insanın kalbinde bir tane siyah nokta oluşturması ve bu siyah noktaların zamanla insanı küfre götürecek kadar insanın kalbini kapatıp ya insanı münafık yapacak kadar, insanın kalbini öldürecek kadar insana zarar vermesi. İnsanlar bunu anlamıyorlar. Veya biz diyelim insanları boş verelim, biz bunu anlamıyoruz. Neden dolayı bunu anlamıyoruz? Çünkü bunun akıbeti acil değildir. Yani hemen günahı işledin, Allah azze ve celle hemen seni onunla şey yapmıyor. Hemen seni onunla e, cezalandırmıyor. Ne yapıyor Allah? Bekliyor, çizgi çizgi, nokta nokta, adım adım. Lakin sonu ve akıbeti gerçekten çok kötü oluyor. Yani o günahlar, günahlar, günahlar, günahlar. insan artık öyle bir hale getiriyor ki insanı. <gülüyor> Şey yapamıyor insan, e, yani öyle bir yerde ayağı kayıyor ki mesela belki şöyle söyleyeyim birçoğumuz birçok insana bakmışızdır, hayatını incelemişizdir mesela adam çok iyi, çok güzel Müslüman hem itikadi hem ameli noktada adam dört dörtlük öyle bir yerde adam sapıtmış ki mesela hiç kimse anlam veremiyor ya ne oldu bu adamlara diyorsun mesela, iki ay içinde Allah bullak oldular mesela, hem itikat hem amel zir zeber oldular mesela. Allah muhafaza, Allah saptırmasın insanı, sebebi budur. Çünkü günahların, masiyetlerin insanın kalbinin üzerinde bırakmış olduğu etki nedir? İnsanın kalbinin üzerinde bırakmış olduğu etki adım adımdır. Yani bir kere de hiçbir kalp ne yapmaz? Kararıp kişiyi öldürmez, kişiyi yoldan çıkarmaz adım adım parça parça rüveyda rüveyda insan ne yapar? insanı ayağını Allah muhafaza bir şekilde kaydırır. Tabi bu ne demektir? Yani mesela şöyle kalbin kararmasını bir açalım. Örneğin mesela kalbin kararması ne demektir? Nasıl ki insanın beden gözünü kapattığınız zaman ve insanı yola bıraktığınız zaman bu insanın yürümüş olduğu yol nasıl olacaktır? Mesela şu caddede gözünüzü kapatın, ondan sonra adamı sürün caddede yürüsün mesela adam. Bu adam nasıl yürüyecektir bu caddede? Caddede yürürken ayağı takılacaktır, düşecektir, sürekli birilerinin yardımına ihtiyaç hissedecektir vesaire vesaire. Yani müstakim bir çizgide bu adamın gitmesi mümkün müdür? Müstakim bir çizgide bu adamın gitmesi mümkün değildir. Bu işte cihad edecek olan taife için de böyledir. Yani eğer cihad edecek olan taifenin içerisinde kalbi hastalıklı adam ne kadar çok olursa, nasıl bedenin gözü kapandığı zaman karanlıklar içerisinde nereye gideceğini nasıl gideceğini bilmezse kalbin gözü karardığı zaman da kişi Allah'a giderken nasıl gideceğini bilmez bu defa nasıl gidecek nasıl sırati müstakim üzerine kalacak nasıl doğru, doğru gidecek bilmez çünkü niye kalbin gözü bir kere ne olmuştur karanmıştır artık o karanlıklar kalbin üzerine şey yapmıştır hükümranlığını kurmuştur o kalp artık ne yapamaz bir şey göremez e şimdi ne cemaati olursa olsun en faziletli ve en üstün olan, Allah yolunda cihat eden, savaşan Müslümanları düşünün. Sonuçta bu cemaat kimlerden müteşekkil? Yani Allah yolunda cihat eden cemaat, mesela A cemaati diyelim. Kimlerden müteşekkil? Fertlerden müteşekkil, öyle mi? Ağaçlardan mı müteşekkil? Taşlardan mı müteşekkil? Yok, fertlerden müteşekkil. Takvalı sayısı arttıkça, beden gözlerinin açıldığı gibi, kalp gözleri de açılır. Dost doğru giderler. Ne şehvetler, ne şüpheler onların ayağını kaydıramaz. Şeytanın hiçbir tuzağına ne yapmazlar? Düşmezler. Neden? Çünkü kalp gözü açılmıştır artık. Allah'a giderken bütün tuzaklara karşı basiretlidirler. Ama kalp gözü kapandığı zaman sonuçta ne kadar fasık sayısı artarsa, ne kadar günahkar sayısı artarsa Allah'a doğru giderken yolda görmüş oldukları bütün tuzaklara düşerler. İster itikadi tuzaklar olsun, ister Şehvet tuzaklar olsun. Niye? Çünkü görmüyor adam. Nasıl ki kör görmediğinden dolayı her türlü tuzağa, her türlü çukura düşme tehlikesi vardır. Hakeza kalbinin gözü kör olmuş ki kalbin gözü neyle kör olur? Günahların nokta nokta nokta nokta kalbi karartmasıyla e, kör olur. Bu da aynı şekilde nedir? Bu da aynı şekilde böyledir. Kalbin kararması ne demektir? Mesela biz diyoruz şimdi kalp şey olur. E, kalp kararır mesela. Şimdi biz demiştik ki Kişiyi Allah'a karşı ubudiyetini kuvvetlendiren üç şey vardır. Hatırlıyor musunuz? Kişinin kalbinde Allah'a karşı ubudiyet duygusunu kuvvetlendiren ve kişiyi Allah'a kulluğa teşvik eden üç tane duygu vardır. Biri korkudur, biri sevgidir, biri de nedir, biri de rica'dır. Korkudur, sevgidir, bir de nedir, rica'dır. Kalbin siyah noktaları arttıkça Allah azze ve korkusu o kalpte azalır. Kalbin siyah noktaları arttıkça Allah azze ve sevgisi o noktada ne yapar? Azalır. Kalbin siyah noktaları arttıkça Allah azze ve karşı duyulan umut, rica insanın gözünde ne yapar? İnsanın gözünde, kalbinde azalır. Şimdi bunu vakaya uygulayalım. Yani mesela bunun ne tür zararları olabilir? Biz sonuçta ne okuyoruz şu anda? Örneğimizin üzerinden gidelim. El i sünnetin meneci ve cihadın esasları. Cihad eden bir tayfaya ele alalım, bir mücahid düşünelim. Öyle mi? Bu mücahidin kalbinde siyah noktalar arttıkça, öyle mi? Ki inşallah Allah mücahitlerin kalbini bembeyaz yapar, amelleri bembeyaz olduğu gibi. Bu adamın kalbinde siyah nokta arttıkça, öyle mi? Allah'ın korkusu bunun kalbinde azalır. Allah korkusu kalbinde azalan her adamın korktuğu binlerce ilah vardır. Öyle mi? Kimin kalbinde Allah korkusu artarsa onun gözünde insanların korkusu düşer. İnsanlardan korkmaz. Kimin de gözünde Allah korkusu eksilirse onun gözünde insanlara karşı korku duygusu ne yapar? İnsanlara karşı korku duygusu büyür. Bir mücahidin bu halde olduğunu düşünün. Yani kalbi bembeyaz olan bir mücahit, taatlerle, takva ile kalbini beyazlatan bir mücahit, onun gözünde beşerin hiç kimsenin korkusu söz konusu değildir. Niye? Çünkü Allah azze ve celle'nin korkusu söz konusudur. Lakin günahlarla kalbini karartan ve nura yani Allah azze ve celle'nin korkusuna yer bırakmayan insan ne yapacaktır otomatikmen? İnsanların korkusu çok olacaktır. Çünkü tam dengeli Allah'ın korkusu arttıkça insanın diğer korkuları azalır. Allah'ın korkusu azaldıkça insanın diğer korkularını yapmaya başlar? Diğer korkuları artmaya başlar. E mücahidin korkak bir mücahid düşünebilir misiniz? Yani hem menhecine hem cemaatine hem davetine ne kadar büyük zarar verir korkak bir mücahid. Çünkü biz korku meselesini anlatırken ne demiştik? Korkak insan potansiyel hastadır. Nerede İslam'a zarar vereceği belli olmaz çünkü korkuyor. Korkuları kendine ağır basan insan potansiyel bir hastadır. Nerede korkup? Yani dünyevi korkularını, ukravi korkularına tercih edeceği yani nerede cihadı, müslümanları, daveti satacağı hiçbir şekilde ne yapmaz belli olmaz. Bu neyle alakalı bir durumdur? Bu kalptir. Korku neyin amelidir? Korku kalbin amelidir. Sevgi neyin amelidir? Sevgi kalbin amelidir. Rica neyin amelidir? Rica kalbin amelidir. Kalbi beyazlaşan ve Allah'a karşı rica duygusu artan insan insanlardan hiçbir şey beklemez. İnsanlardan hiçbir şey ummaz. Bu da insanın kulluğunun en üst derecesidir. Yani insanın yaratılmışlardan tamamen kesilip, kendini tamamen Allah'a ve vermesi. Bütün ricasını, bütün umudunu, bütün beklentisini Allah'a yönlendirmesi. Bu öyle kolay bir şey değildir. Bunun olabilmesi için ne lazımdır? Kalpte Allah'a karşı umut duygularının, rica duygularının artmasına bağlıdır. Kişinin kalbinde ne kadar Allah'a karşı rica artmışsa, o kadar halika karşı atan, artan rica, mahlukla insan arasındaki ilişkiyi keser. Kişi onlardan hiçbir şey beklemez. Onlara dair hiçbir beklentisi söz konusu olmaz. E bu neyle alakalı bir durumdur? Bu kalple alakalı bir durumdur. Eğer rica kalbin amelindense, öyle mi? O zaman kalp beyazlaştıkça Allah'a karşı olan rica duygusu artar. Kalp e, karardıkça Allah'a karşı olan nedir? Allah'a karşı olan rica duygusu da azalır. Rica duygusu azalması otomatikmen insanın dünyadan, dünyalıktan, insanlardan, işten vesaire beklentiye girmesini getirir beraberinde. Öyle mi? Bugün mesela en büyük problemlerimizden biri ne? Her birimizin, örnek veriyorum, gelecekle ilgili kaygılarımız. Allah'a karşı kalbinde rica duygusu olan bir insanın gelecekle ilgili bir kaygısı olabilir mi? Yani neden kaygılanıyorsun ki? Sen her şeyini Allah'tan bekliyorsan. Bütün umutların ve beklentilerin Allah Azze ve Celle'dense, senin gelecekle ilgili hiç bir kaygın olmaz. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Nerede çalışacağım? Ne kazanacağım? Nasıl kira vereceğim? Nasıl yaşayacağım? Ve hiç bunları düşünme. Allah ne takdir etmişse, ne yazmışsa, onu yaşayacağım, onu yiyeceğim, onu içeceğim dersin. Öyle mi? Ama kalp kararıp, Allah'ın ricası insanın kalbinde azaldı mı? Acaba iş bulacak mıyım? Acaba okuduktan sonra nasıl geçineceğim? Acaba şimdi ben evlensem ne olacak? Mesela bu duygular bu defa insana hükmetmeye başlar. Zaten bu duyguların hükmettiği bir insan da ne Rabbine, ne Müslümanlara, ne de İslam'a ne yapamaz hizmet edemez. Artık bu duyguların oranına göre ya hiç hizmet edemez veya da yarım yamalak ne yapar? Yarım yamalak hizmet eder. Ama bu insanlar sürekli potansiyel hastadır. Öyle mi? Sürekli bu insanlar potansiyel hastadır. Allah'ın korkusunu, galip gelen korkular bir adamın kalbinde varsa bu adamın ne zaman ve nerede yani e, zarar vereceği belli olmaz. Rica ve umut Allah'ınki şeyden başkaysa, fazlaysa e, kullarınki Allah'ınkinden fazlaysa bu adamın nerede zarar vereceği hiçbir şekilde belli olmaz. Bu nedir? Bu potansiyel bir hastadır. O zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki kalbin karanması basit bir şey değildir. Peki niye basit alıyoruz biz? Çünkü tefekkür etmediğimizden dolayı. Yani bunun nokta nokta, bunun adım adım olduğunu bilmedi, bilmediğimizden ötürü. Ondan dolayı ne, nedir? Günahların en büyük etkisi kalbin kararmasıdır. Kalbin kararması da öyle basit bir şey değildir. Bu zikretmiş olduğumuz bütün sıkıntıları beraberinde getiren nedir? Beraberinde getiren bir meseledir. Günahların zararlarından bir tanesi nedir? Mesela günahlar, Allah'ın ve Müslümanlara vermiş olduğu lütuf ve nimetlerden sahibini keser. Günahlar, Celle'nin müminlere vermiş olduğu lütuf ve nimetlerden kişi ne yapar? Kişiyi keser. Allah o lütuf ve nimeti kişiden alır, keser, götürür. Şimdi mesela örneğin, Allah'ın kullarına tanımış olduğu en büyük lütuf nedir? Dua ve duaya icabettir. Öyle mi? Allah'ın kullarına tanımış olduğu en büyük lütuf nedir? Dua ve duaya icabettir. Niye? Dua insanı yaratılmışlara, yaratılmışlara muhtaç olmaktan kurtarır. İnsanları yaratılmışın, yaratılmışların Rabbi olan Allah'a yönlendirir. Öyle mi? İnsanlara muhtaç olmak zillettir. İnsanlara karşı insanın kendini fakir hissetmesi zillettir. Ama Allah'a karşı zillet, Allah'a karşı fakirlik izzettir. Öyle mi? Niye? Çünkü Allah'a karşı fakirlik ve zillet, ubudiyettir. Her ubudiyet insana aynı zamanda izzet getirir. Lakin yaratılmışlara karşı zillet ve fakirlik bu nedir? Bu zillettir. Çünkü insana dünyada da, ahirette de beraberinde kınama getirir. İşte dua, insanı kullara kulluktan, kullara muhtaçlıktan kurtarıp ahad ve samad olan Allah Azze ve Celle'ye kişiyi kul yapar. Ubudiyet getirir, kişiye izzet getirir. İki tane örnek vereceğiz şimdi bu konuda. Yani günah kar insanla günahkar olmayan insanın bu lütuflar nasıl faydalandığına dair. Biri İmam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu yolcu adamın kıssası. Öyle mi? Kim bize hadisi zikredecek? Resulullah bir adama anlatılıyor. Yoldan gelmiş, üstü başı dağınık. Öyle mi? Perişan vaziyette yolcu bir adam. Elini kaldırır der ki: "Ya Rabb, ya Rabb." Öyle mi? Ya haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram, فإن يستجاب لذلك. Nasıl buna icabet edilsin ki diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Bak normalde bu adam Allah azze ve celle'nin duayı kabul ettiği bazı haller vardır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Kişinin Allah'a karşı zillet içerisinde olması, fakirliğini Allah'a izhar etmesi. Mesela yağmur duasına çıkıldığı zaman ne yapılıyor? Elbiseler ters çevriliyip giyiliyor, öyle mi? Eski elbiseler giyiliyor. Niye? Çünkü Allah'a karşı Peygamber'in ridasını ters çevirip diyor. Hani düz, güzel görünüyor. Ters çevirdi mi çirkin görünüyor. Yani kişi Allah'a karşı fakirliğini, ihtiyacını dile getirmek için yani bunu yapıyor. Ne kadar insanın zahiri, Allah'a karşı ihtiyaç halinde olduğunu gösterirse, duasına icabet edilmesi o kadar daha fazla umulur. Lakin bu adamın duası yolcu. Zaten Peygamberimiz diyor, yolcunun duası makbuldur. Adam yolcu. Adamın hali perişan. Öyle mi? Norm, adam Ya Rab Ya Rab diyor. Normalde Kur'an'da bütün peygamberlerin dua etme usulü nedir? Ya Rab deyip dua etmedir, değil mi? Rab kelimesini kullanıp e, dua etmedir. Duanın kabul olabilmesi için zahiren adam bütün şartları yerine getirmiş. Yani icabet hallerinin hepsi adamın üzerinde mümkün. Lakin Resulullah diyor ki fe enna yustecabu Niye nasıl buna icabet edilsin ki diyor? Sebep haram. Yediği haram. İştiği haram giydiği haram, gıdası haram. Nasıl buna icabet edilsin? Demek ki haramlar, günahlar, masiyetler kulun Allah'ın ona tanımış olduğu en büyük lütuf olan duadan kesilmesine sebep olur. E bunun tam zıttını düşünelim. Başka bir sahabeye örnek veren, Ebul Mi'la diye bir sahabeyi duydunuz mu? Ensardan olan bir sahabe. Öyle mi? Çok takvalı, ticaret yapan, çok güzel bir sahabe. Ensari bir sahabe. Bir gün yolculuğa çıkıyor. Diyor ki ben yoldayken bir tane hırsız benim önümü kesti. Bana dedi ki ben seni öldüreceğim. Ben de ona dedim ki ey falan sen hırsız değil misin? Sen yol kesen değil misin? Evet dedi. Ya sana malımı vereyim bırak gideyim. Yani senin derdin senin gayen mal almak değil midir? E evet olur. E niye beni öldüreceksin ki? Al sana paranı ondan sonra çek git. Yok demiş. Ma uridu illa demek Ben sadece seni öldürmek istiyorum. Yani kanını dökmeden seni bırakmam demiş. İyi bari demiş madem. E, azıttın bırak şurada iki rekat namaz kılayım ondan sonra beni öldür <gülüyor> o da demiş ki kıl ne kadar kılmak istiyorsan o kadar namazını kıl keyfin bilir neyse diyor Ebu'l-Miyala ben namazımı kıldım namazımı kıldıktan sonra diyor elimi kaldırdım dedim ki ya vedud ya vedud ya dhul arşil mecid ey vedud olan Rabbim ey yüce arşın sahibi olan Rabbim ya fealun lima yurid ey istediğini yapan yapan Rabbim ya mugiyse aghisni Ey ihtiyaç halinde olanları kurtaran Rabbim beni kurtar. Ya <gülüyor> mughiisa Ey ihtiyaç halinde olanları kurtaran Rabbim beni kurtar. Allahum mekfini şerre <gülüyor> haza'l liss. Allah'ım beni bu hırsızın şerrinden koru. Bana yet ona karşı sen bana kafi gel dedim dua ettim diye. O sıra baktım. Bir tane adam atın üzerinde yüzünü gözünü kapatmış elinden mızrakla karşıdan geliyor. Geldi diyor. Atı şeyin üzerine sürdü. Hırsızın üzerine sürdü diyor. Hırsıza tek darbeyle mızrağı vurdu. Hırsızı öldürdü. Dedim ki ben ona diyor, ey falan, ya hâza men ente, kimsin sen dedim diyor. Yani böyle hani çıktın geldin, yüzün gözün sarılı, adamı öldürdün falan. Dedi ki ben dördüncü semadan bir meleğim. Ben dördüncü semadan bir meleğim. Sen dua ettiğin zaman Allah Azze ve Celle senin duanla semanın yedi tane kapsını birden açtı. Yani sen öyle bir dua ile dua ettin ki Allah'a semanın yedi tane kapsını birden açtı. Ve ben dedim ki hemen Yarabbi bu kuluna yardımcı olarak beni gönder. Bir dua düşünün. Dördüncü kattaki melek Allah'tan izin istiyor. Ben gideyim buna yardım edeyim. Nasıl şeref yani melek bunu şeref biliyor. Bu şekilde dua eden bir kula ben gideyim şey yapayım. Ben gideyim yardım edeyim diye. Bu sahabenin tercümesine baktığımız zaman daha rivayeti yaparken rivayeti yapan adam diyor. Kane vari an taqiya takvalı ve Allah'tan korkan birisiydi. Öyle mi? Bak taatlerin duanın üzerindeki etkisi. Haramların duanın üzerindeki etkisi. Yani biri bir dua ediyor. Bütün gök o duayla ile meşgul o anda. Yedi tane kapıyı birden açmış. Ve Allah melek gönderiyor. Yani Allah kula mucize gösteriyor. Ben sana şey gönderdim. Ben sana melek gönderdim semadan. Aha bu da benim meleğimdir. Sana yardımcı olarak geldi. Diyor mesela. Bundan daha büyük bir lütuf. Bundan daha büyük bir şeref var mı? Öbür adamı düşünün. Öbür adam da duanın kabul olabilmesi için. Üstündeki her şeyi yerine getirmiş ama Allah onu bu lütfundan ne yapmış? Allah onu bu lütfundan mahrum eylemiş. Neden? Çünkü şeyden ötürü. Ee, haramları işlediğinden ötürü. E şimdi bugün mesela bunu getirelim, uygulayalım. Takvanın güzelliklerini anlattık. Bir mücahit düşünelim mesela. Bugün belki de dünyada kafirlere karşı bir fiil silahla cihad eden mücahitlerin en büyük silahı duadır. Öyle mi? Yani normal dünyalık güç dengesini hesaba kattığımız zaman Mücahitler 0.5'in %0.5 bile değiller. Yani karşılarındaki kafirlerin ellerindeki güce nispetle. E peki mücahitlerin tek en büyük silahı nedir? Duadır. Öyle mi? İşte kalbe gelen günahlar, insanın işlemiş olduğu günahlar insanın bu lütuftan, bu nimetten kesilmesine sebebiyet verir. Ne kadar çok dua edersen et, ne kadar süslü lafızlarla dua edersen et hiçbir faydası olmaz. Mesela bir ilim talebesi için en büyük lütuf nedir? hafız kuvvetidir. Öyle değil mi? Allah Teala'nın bir ilim talebesine verebileceği en güzel lütuf, okulun neyidir? Verebileceği en güzel lütuf okulun kulun e, şeyidir. Hafızıdır. Yani güzel ezberinin olmasıdır ve güzel bir anlayışının olmasıdır. Öyle mi? Güzel bir ezberinin ve güzel bir anlayışının olmasıdır. Ne diyordu İmam Şafi? Saeltu wakee asu hafzi fa <gülüyor> ershadani ila terkil maasi ve qala innel ilma nurun ve nuru Allah la yu'ta lil ben veki'a hafızımın kötü olduğunu anlattım. Veki bana dedi ki günahları yapma o zaman. Yani veki İmam Şafii'nin hocası bana günahları terk etmemi söyledi. Dedi ki çünkü ilim nurdur. Nur ise isyan edene verilmez. Neden? Çünkü isyan, günah karanlıktır. Nur ise nurdur. Allah karanlığın yanına getirmez. Neyi koymaz? Allah karanlıkla nuru getirip yan yana koymaz. Hafız istiyorsan o zaman günahları ne yapacaksın? Terk edeceksin. İmam Şafii ne yapıyor? Yolda giderken bir tane kadının topuğuna baktığını söylüyor, bir tane kadının topuğuna bakmış, şurasına sadece. Derse geliyor, ezber yapmak istiyor, dersini ezberleyemiyor. Normalde İmam Şafii hafızıyla meşhur olan Selef imamlarından biri. Öyle mi? Hafızlardan biri. Lakin o gün ezberini yapamıyor. <gülüyor> Hocası Veki'ye gidiyor diyor ki, ey vekiye ben bugün ezber yapamıyorum diyor. Hani ya uğraşıyorum, uğraşıyorum. Ezber yapamıyorum diyor. Vekayde ona diyor sen bugün ne yaptın? Yani yolda gelirken bugün ne yaptın? Vallahi diyor yolda gelirken bir tane kadın gördüm. Kadının topuğu açılmış ve çok da güzeldi. Kadının topuğuna baktım diyor. O da ona diyor ki o zaman diyor günahları terk et. Hafız yapmak istiyorsan çünkü Allah nurunu ne yapmaz? Allah nurunu şeye vermez. Asi olana vermez diyor. E şimdi bak ilim talebesinin belki de en büyük Allah Celle'nin ona verebileceği nimeti ne kesmiş oldu ilim talebesinde? Günahlar kesmiş oldu. Öyle mi? Bir de demiş olduk ki, fehem Fehem Yani bir ilim talebesine verilecek olan en büyük nimet fahimdir. Çünkü hafız yapıp anlamayan adam papagana benzer. Öyle mi? Hafız edip de hafız ettiğini anlamayan adam papagana benzer. Ancak hafızla anlayış yan yana oturdu mu şey olur. E birinci maddeye dönelim. Fahimi insan neresiyle yapar? Kalbiyle fahim eder. Öyle mi? İnsan bir şey neresiyle fehmeder? İnsan bir şeyi kalbiyle fehmeder. E kalp günahlarla karanlık olduğu zaman, kalp günahlarla karardığı zaman, noktalandığı zaman o kalbin fehmi de ne olacaktır? O kalbin fehmi de otomatikmen azalacaktır. Şimdi biz buradan geriye dönüp mesela selefin ulemasıyla bugünün ilim talebelerine yani kendimize baktığımız zaman problemi zaten anlayacağız. Onların zamanında çok az konuşan, hiç kitap olmayan ilim halkaları vardı. Ama İslam tarihinin en büyük alimleri yetişti, öyle mi? Bizim zamanımızda sınırsız imkan, sınırsız konuşan adam, sınırsız mevzuları izah edecek yol ve e, araç olmasına rağmen şu anda hala insanlar onları taklit etmek zorunda kalıyorlar. Niye? Bunun sebebi çünkü Allah onlara hem hafız hem fehim verdi. Ne ile? Takva ile. Şimdikiler ya niye eksik verdi? Ya fehmi eksik verdi. Niye? Günahları sebebiyle. Çünkü fe innel ilmen nurun ve nurullah la yu'ta İlim nurdur. Nurda ne yapılmaz? Nurda isyan eden insana verilmez. O zaman ne diyeceğiz? Günahların en büyük ikinci zararı. Bu iki örnektir sadece. Yani bunu çoğaltabiliriz. Hani her türlü Allah'ın lütfunu nimetini şeyinize getirin, gözünüze getirin. Günahların her birinin bunlar üzerinde etkisi vardır bu lütuflar üzerinde etkisi vardır. Üçüncü bir madde nedir? Üçüncü madde ise ki günahkar insan dinden lezzet almaz. Günahkar insan işlemiş olduğu dinden lezzet almaz. Seleften bir tanesi diyor ki Allah'ın bir topluluğa vereceği en büyük azap yapmış oldukları taatlerden lezzet almamalarıdır. Allah'ın bir topluluğa yapabileceği en büyük azap o topluluğun Ta'atleri işlerken ondan lezzet almamasıdır diyor Selef'ten bir tanesi. Şimdi bakın ne kadar kötü bir şey. Yani biraz düşünün. Bir din yaşıyoruz mesela hepimiz. İnşallah. Bu din için anneden babadan fedakarlık yapıyorsun. Bu din için vaktinden fedakarlık yapıyorsun. Bu din için insanların tepkisini alıyorsun. Bu din için insanlar tarafından kınanıyorsun. Bu din için maişetini daraltıyorsun. Yani diyorsun helal haram var şundan çalışayım buna. Ama namaz kılıyorsun lezzet almıyorsun, zikir yapıyorsun lezzet almıyorsun, öyle mi? Kur'an okuyorsun lezzet almıyorsun, ilim meclisine katılıyorsun lezzet almıyorsun mesela. Allah kula daha büyük vereceği bir azap var mıdır? Yoktur. Kişinin din için birçok şeyden vazgeçip yaşamış olduğu dinden lezzet almaması, yaşamış olduğu dinle mutlu olmaması, yaşamış olduğu dinle kendini yüce ve izzetli hissetmemesi, bundan daha büyük bir zarar yoktur. Eğer biz Yaşamış olduğumuz bu dinden lezzet alamıyorsak, taatlerden lezzet alamıyorsak, bu dinle kendimizi aziz hissetmiyorsak bu dindeki problemden dolayı değildir ha. Bu bizim kalbimizdeki günahlardan ötürüdür. Yani günahların kalbimize ve bedenimize yapmış oldukları yapmış olduğu etkiden ötürüdür. Mesela örneğin selef imamlarına bakıyoruz. Hani biz şu anda neyi konuşuyoruz? Biz şu anda bir taatten söz ettiğimiz zaman sadece o taati konuşabiliyor. O kadar gerilemişiz ki, o kadar e, İbren al, ibre alta vurmuş ki o taatik olur. Mesela namazı konuştuğumuz zaman bir namaz nasıl güzel kılınabilir vesaire ve bunları konuşuyoruz. Selef ise bir namazı kıldıktan sonra aşkla, şevkle ağlayaraktan bir sonraki namazı bekliyorlar. Şimdi bir insan bir namazdan öbür namaza iple çekmesi, ah bir öbür namaz gelseydi de ben öbür namazı kılsaydım demesi, veya işte Şeyhul İslam'ın bir gibi ah bir sabah gelseydi de ben Allah'ı zikretseydim mesela demesi bu neyin göstergesidir? Bu insanın o yapmış olduğu ta'atten lezzet aldığının göstergesidir. Öyle mi? Tabi bu neyi getirir beraberinde? Her lezzet alınan ta'at beraberinde başka bir ta'atın kapısını da aralar. Öyle mi? Her lezzet alınmayan ta'at da beraberinde başka bir hayrın kapısını kapatır. Şimdi iki tane zikir eden adamı düşünün. Bir tanesi sabah kalkıyor namazını kılıyor, hüsnül müslimi de alıyor eline mesela örnek veriyorum. Zikir yapacak şimdi, alıyor saate bakıyor. Cık. Yapıyor, yapıyor, yapıyor, yapıyor, yapıyor, yapıyor, saat oldu sekiz falan bitti tamam. Bugün de bitti elhamdülillah diyor mesela. Bir böylesi var. Bir de daha gece yatağa girdiği zaman adam zikir yaparken şöyle bir yüzünde tebessüm oluşuyor mesela. Sabahleyin bir namazı kılsam da otursam böyle kalbette Allah Azze ve Celle'yi bir zikretsem mesela. Bu neyin göstergesidir? Bu, o adamın o zikirden lezzet aldığının göstergesidir. Ki bu Allah'ın insana tanımış olduğu en büyük nedir? Allah'ın insana tanımış olduğu en büyük lütuftur. Öbürü ise taatlerden lezzet almadığından ötürü bir taat başka bir taatın kapısını yapmıyor? Başka bir taatın kapsını aralamıyor. Bilakis yapmış olduğumuz taatlar Belki de bizi ne yapıyor? Dinden soğutuyor. Yani başka taatleri yapmamıza, başka taatlere gitmemize engel oluyor. Bu da gerçekten selefin dediği gibi Allah'ın insana verebileceği en büyük azaptır. Tekrar düşünelim bunu. Yani din için sen gel her şeyini feda et, her şeyinden ol, birçok sıkıntıya katlan ama yaşamış olduğun din sana lezzet vermez. Sadece zahiren yani o insanların seni dini yaşamayan insanlardan ayıran tek özellik ne olsun? Seni dini yaşamayan insanlardan ayıran tek özellik senin şeyin olsun. Zahiri bir takım hareketlerin olsun. Yani o sabah namazından sonra yatıyor. Ben sabah namazından sonra zikir yapıyorum. O gecenin karanlığında yatıyor. Ben gecenin karanlığında gece namazı kılıyorum. O namazlarını iş kılmıyor. Ben namazlarımı kuşu içinde kılıyorum. E, namazlarımı kılıyorum. E mesela ne aramızdaki fark ne? Sadece ben gece uykusuz kalıyorum. Gündüz aç kalıyorum, sabah namazından sonra dinlenmiyorum öyle mi? Bir de spor yapar gibi hareket yapıyorum çünkü lezzet almıyorum öyle mi? Çünkü ne yapmıyorum? Lezzet almıyorum. Mesela şimdi bir düşünün, bugün örneğin Müslümanların en büyük problemi ne? İslami kimliği ortaya koyamama meselesi öyle mi? Müslümanlar bulundukları ortamlarda İslami şahsiyetlerini ve İslami kimliklerini ortaya koyamıyorlar. Ben buyum arkadaş, benim itikadım budur, benim düşüncem budur, ben sünniyim. Ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine ve Allah'ın kitabının her çağda olduğu gibi uygulanması gerektiğine inanıyorum mesela. Diyemiyor adam. Niye? Çünkü inanmış olduğu davetle mutlu değil. İnanmış olduğu hakikatlerle izzet hissetmiyor adam kendinde. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi günahlardır. Günahlar kalbi perdelediğinden ötürü kişi dinle izzet hissetmiyor. Dinle mutluluk hissetmiyor. Dinle lezzet his etmiyor. Ama öbür taraftan sahabeye bakıyorsun. Müslüman olduktan sonra mesela her tarafta İslami kimliklerini ortaya koyuyorlar, öyle mi? Niye? Çünkü dinde bir izzet hissediyorlar. Çünkü dinde izzet hissediyorlar, dinde mutluluk hissediyorlar mesela. Yani dinden dönmeyi akılların ucundan bile geçiremiyorlar, öyle mi? Sebebi ne? Sebebi çünkü sahabe dinde mutluluk, dinde izzet, dinde lezzet hissettiğinden ötürü. Peki bugün biz niye bunu hissedemiyoruz? Bugün biz bunu hissedemiyorsak, günahlarla kalbimizi perdelediğimizden ötürü. Günahlarla bu izzeti bunu kestiğimizden ne? Bunu kestiğimizden ötürü. Yine mesela günahların insana yani vereceği zararlardan bir tanesini zikredecek olursak, nasıl ki biz dedik ki taatler Allah'ın yardımını celbedip, kişiye bir yeryüzünde bir değer getirir, aynı şekilde günahlar, İnsanı Allah azze ve celle'nin katında gözünde değersizleştirir. Günahlar insanı Allah azze ve celle'nin katında gözünde değersizleştirir. Allah azze ve celle ayet ne diyor? Ve meyyuhi nillahu fe ma Öyle mi? Allah kimi küçültmüşse ona ikram edecek olan yoktur. Allah birini küçültmüşse birini değersizleştirmişse, diyor Allah Azze ve Celle, o adama kesinlikle artık değer verecek, ona ikram edecek hiç kimse nedir? Ona ikram edecek hiç kimse yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Kişinin günahlara bakış açısı, Allah'a verdiği değeri gösterir. Kişinin günahlara bakış açısı, kişinin Allah'a verdiği değeri gösterir. Kişi en küçük günahı bile gözünde ne kadar büyütmüşse, bu, onun Allah'a vermiş olduğu değerdir. Kişi küçük günahları gözünde ne kadar büyütmüşse, bu onun Allah'a vermiş olduğu değeri gösterir. Allah kime değer verirse, onu altaltacak olan yoktur. Kişinin gözünde günahlar ne kadar değersizleşirse, kişinin Allah'a verdiği değerin az olduğunu gösterir bu. Kişi Allah'a ne kadar değer veriyorsa, Allah da kişiye o kadar değer verir. Öyle mi? Bizim Allah'a verdiğimiz değer nereden anlaşılır? Allah'ın hududlarına bakış açımız, Allah'ın sınırlarına bakış açımız, Allah'ın koymuş olduğu ölçülere bakış açımızla belli olur. Biz taatleri gözümüzde yüceltiyor, taatlerin terkini çok büyük görüyorsak, günahları gözümüzde büyültüyor, en küçük günahı bile çok büyük bir gürüm işlemiş gibi görüyorsak, bu bizim Allah'a çok ciddi değer verdiğimizi gösterir öyle mi? Bu da bizim Allah katındaki değerimizin otomatik göstergesidir. Selef'ten birine soruyorlar ya. Selef diyor siz Allah'ın yanındaki değerinizi dünyadayken bilmek ister misiniz? Evet bilmek isteriz diyor. Allah'a ne kadar değer veriyorsanız sizin de Allah katındaki değeriniz olur diyorlar. Ey fulan diyorlar bizim Allah'a nasıl Allah'a değer vermemiz ne demektir? Allah'ın hudutlarını ne kadar gözetiyorsanız Allah'a vermiş olduğunuz değer o kadardır diyor mesela. Onun için kişi günahları gözünde küçülttüğü zaman otomatikmen ne yapmıştır? Allah'ın değerini kendi gözünde küçültmüştür. Zaten İbn Mesud ne diyordu? i̇bn Mesud diyordu ki, Müslümanın günahları altında durup da sürekli üzerine düşecek dağ gibi görür. i̇bn Mesud'un şu sözüne dikkat edin, diyor ki Müslüman günahları altında durup da sürekli üzerine düşecek dağ gibi görür. Münafık ise diyor günahlarını burnunun ucuna konan sinek gibi görür. Öyle mi? Münafık ise günahlarını burnunun ucuna konan sinek gibi görür. Peygamber vesselam ne diyor? Amana dikkat edin diyor. İmam Ahmet'teki rivayette bazıları zayıf demiş bu rivayete. Amana dikkat edin diyor Aleyhissalatu vesselam. Amana dikkat edin. Ne? Küçük günahlara dikkat edin diyor peygamberimiz. Niye? Küçük günahların durumu şuna benzer diyor. Şu vadideki insanları düşünün diyor. Her biri bir tane odun getirse, odunu atsa, sonra o odunu tutuştursalar ne olur? Bütün vadi yanar, içindeki insanlarla beraber yanar öyle mi? Vadi dolusu insan her biri bir tane günah şey getirse, bir tane odun getirse, bir günah getirse her bir tanesi öyle mi? Bak bırakın büyük günaha, küçük günaha söylüyoruz şu anda yani büyük günahları bir kenara bırakın, bir odun getirse koysa görüntü itibariyle bir şey yok öyle mi? Herkes kendi yaptığını gördüğü için bak buna dikkat edin ha yani günahların aynı zamanda toplumsal zararını da anlatır cihada, davete, ilme olan zararını da bu hadis bize anlatır. Herkes kendi cürmünü gördüğü için, kendi cürmünü çok önemsemez bir tane odun getirdim der. Bir vadide olan bir milyon tane adamın her biri bir tane odun getirip koysa sonra biri kibri çaksa odunlara ne olur? Bütün o vadiyi komple ne yapar? Bütün o vadiyi komple ateş kaplar. Öyle değil mi? Öyle. Aynı şekilde günahlar da böyledir. Yani biz baktığımız zaman belki sadece kendi günahımızı görüyoruz. Kendi günahımızı gördüğümüz için çok da önemsemiyor olabiliriz. Lakin bu Allah'ın yanında böyle değildir. Yani o birleşen günahlar o topluluğun hepsine ne yapıyor? O topluluğun hepsine zarar veriyor. Hani şairin bir tanesi demiş, خَلِّ الظُّنُوبَ سَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَة خَلِّ الظُّنُوبَ سَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَة وَاسْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ شَوْكٍ يَحْذَرُ مَا يَرَى La tahqiranna min la tahqiranna saghira fa innal jibala min insan diyor günahın küçüğünü büyüğünü terk et bu takvadır. Dikenli bir yolda her gördüğünden sakınan insan gibi yolda yürü diyor. Dikenli bir yolda her gördüğünden sakınan insan gibi yolda yürü. Ve la tahqiranna Sakın diyor küçük günahları küçük görme, hakir görme fe innal jibala min Çünkü diyor dağlar çakıllardan oluşur. Dağlar taş parçalarından oluşur. Öyle mi? Nice küfür vardır. Nice büyük gazap vardır. Allah'ın gazabını ve suktunu çekmiştir. Görüntüde bir şey yoktur. Lakin onun temelini küçük küçük olan çakıl taşları oluşturur. Onun temelini ne yapar? O günahlar onun temelini oluşturur. Mesela Abdullah İbn Mübarek ne diyor? raeytuz kulub ve kad yurisuz zille idmanuha ve ve hayatu'l-kulubi ve ve ve Ben gördüm ki günahlar kalbi öldürüyor. Onun için en hayırlı olan nedir? En hayırlı olan kalp için günahları terk etmendir diyor. Terâitu'z-zunûbe tumîtul-kulûbe ve yûrisu'z-zullu idmânuhâ ve günahların devamı insana bir zillet getirir diyor. Hani Allahu Teâlâ'nın gözünde günahların devamı insana bir zillet getirir. Ve terkuz bir hayâtul-kulûbe. Günahların terki kalplerin hayatıdır ve hayrun li-nefsike isyânuhâ. Sen nefsin için en hayırlı olanı nedir? Senin günahlara ne yapmandır? Senin günahlarına isyan etmendir diye. Ondan dolayı günahı küçük görmek münafıkların özelliklerindendir. Öyle mi? Müslüman olan bir insanın gözünde her günah büyüktür. Niye? Sahabeden birine nispet edilen bir söz var. Günahın küçüklüğüne bakma diyor. İsyan ettiğinin büyüklüğüne bak. Yani sen bir günah işliyorsun. İşlemiş olduğun günahın küçüklüğüyle aldanma. Kime isyan ettiğine bak. Yani o günahla sen kime isyan ediyorsun? Alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle isyan ediyorsun. Budur senin günahını. Hani İbn Abbas'a yine bir söz nispet ediliyor. İbn Abbas diyor, "Senin günah işlemen bir cürümdür. O günahı gözünde küçük görmen işlemiş olduğun günahtan daha büyük bir cürümdür." Öyle mi? Neden? Çünkü günahı küçük görmen, günaha önem vermemen, günaha değer vermemen Allah Azze ve senin yanındaki değerini gösterir. Sen Allah'ı bu şekilde değersiz görürsen, değer vermezsen Allah Azze ve yanında da sen nesin? Sen muhan olansın. Yani küçültülmüş olansın. Zillet içerisinde olansın. Allah Azze ve celenin seni sevmesi ne değildir? Seni sevmesi mümkün değildir. Şimdi mesela diyelim ki biz bunları anlattık. Ee, şöyle düşünelim bir de. Mesela biz burada takvanın faydalarını anlattık. Öyle mi? Bir madde olarak bunu anlatalım. Tek tek şimdi çevirelim okumuş olduğumuz bölümü, takvanın faydalarını. Şimdi mesela oraya bakalım. Dedi ki taatler kulu Allah'a özel beraberlik getirir. Öyle mi? Taatler kul ile Allah arasında ne getirir? Kul ile Allah arasında özel bir beraberlik peyda eder. Tamam Peki masiyetlerin bunun tam zıddı nasıl olur? Biz demiştik ki takvanın nasıl ki getirileri varsa Tam zıddı da bu defa nedir? Tam zıddı da o günahın getirisidir. E mesela peki burada Allah azze ve celle ehliyle özel bir beraberlik sağlıyorsa ki özel beraberlikten kastı dediğimiz gibi Allah'ın kulu hayra muvaffak kılması <gülüyor> ve ona yardım etmesidir demiştik mesela. Burada nedir? Allah azze ve celle diyor ki ya eyühellezine amenu taku'llaha ve ltenzur kullu nefsin ma kademet lighad Öyle mi? Vetekullaha innallaha habirun bima taamalon. Ya ayyuhal la takunu kallezina nesullaha fansaahum anfusahum. Ve la takunu kallezina nesullaha fansaahum anfusahum ve ulayke humul fasiqun. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve her nefis yarın için ne takdim ettiğine bir baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Sakın Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine kendi nefislerini unutturdukları gibi olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Özel beraberlik neydi? Allah'ın kişiyi hatırlaması, kişiye yardım etmesi, kişinin yanında yer alması. Peki günahın en büyük etkisi nedir tam bunun zıddı olarak? Allah'ın insanı unutması. Allah'ın insanı unutması ne demektir? Allah kimseyi unutmaz. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا Senin Rabbin unutkan değildir. Allah'ın unutmasından kasıt Allah'ın kişiyi kendiyle baş başa bırakması demektir, öyle mi? Allah'ın kişiyi kendiyle, kendi nefsiyle, kendi günahlarıyla, kendi fesadıyla, kendi fucuruyla baş başa bırakması demektir ve kişiye kendi nefsini unutturması demektir. Kişinin kendi nefsini unutması ne demektir? Kişinin artık ahiretini kale almaması demektir. Kişinin ahiretini düşünmemesi demektir. E buna Yani kişiye yapılabilecek en büyük azap dünyada, kişiye verilebilecek belki de en büyük e, şiddet, Olsa olsa budur. Neden? İnsanın kendini unutması. Kendi maslahatlarını gözetememesi veya Allah'ın insanı unutup insanı terk etmesi. Rahmetinden ne yapması? Rahmetinden uzaklaştırması. Mesela biz dedik ki, ikinci, sıkıntı ve zorluklardan kurtarması. Yani taatler, insanın taatleri arttıkça Allah azze ve celle insanı sıkıntılardan, insanı musibetlerden kurtarır. Öyle mi? Tam tersi, وَمَنْ arada عَنْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً Öyle mi? Kim de benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır diyor Allah Azze ve Celle. Ona sıkıntılı bir hayat vardır diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki takva, taatler insanın hayatını ve önünü açıyorsa, günahlar da insanın hayatını daralttıkça daraltır. İnsanın kalbini daralttıkça daraltır. İnsanın ufkunu daralttıkça daraltır. İnsanın sıkıntısını daral Sürekli adam sıkıntılıdır. Sürekli adam kederlidir. Sürekli adam dertlidir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi günahlardır. Biri insanı sıkıntından kurtarırken öbürü ne yapar? Öbürü ise insanı sıkıntıdan sıkıntıya, günahtan günaha götürür. Mesela ben İsrail'i düşünün. ben İsrail Allah'a itaat ettikleri zaman Allah onlara neyi indirmişti? Bıldırcın etiyle. Kudret helvasını indirmişti, öyle mi? İsyan ettikleri zaman Allah ne yaptı? Onları tih çölünde ne yaptı? Tih çölünde kırk sene kendi hallerine bıraktı. Öyle mi? Allah azze ve celle onları başıboş bıraktı. Ne yaptığını bilmeyen insanlar olarak dolanmaya başladılar. Demek ki insan taatlerle güzellik ve rahatlık elde ediyor. Demiştik rahatlık iki kısımdır. Ya zahiri e, rahatlıktır, maddi rahatlıktır veyahut da zahiren rahatlık yoktur ama Allah insanın kalbine genişlik verir, öyle mi? O içinde olduğu sıkıntı hiç, insana bir hiç gibi gelir hatta lezzet bile verir. E insana ikisinden biri yani ya Allah adama bol bol nimet verir, bol bol imkan verir, genişlik verir ya da Allah nimetleri kısar ama adamın kalbine öyle bir genişlik, öyle bir ferahlık verir ki ki bu nimetlerin en güzelidir. Kişi onun lazadan içinde bulunduğu hale ne yapar? Rıza gösterir. Mesela biz dedik kalplerin yakınlaşması, öyle mi? Takva insanların kalbini birbirine yakınlaştırır. E, Ben-i İsrail için Allah ne diyordu? وَنَسُوا حَظًا hazza min بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Onlar bizim onlara verdiğimiz payı unuttular. Ne demek? Ameli terk ettiler demek. Öyle mi? Kendilerinden söz almıştık. Kitaba kuvvetle yapışıp, kitabın içindeki öğütleri hatırlayacaklarına dair bunu yapmadılar. Kendi paylarını kendi paylarına düşeni unuttular. Mesela ne yaptık diyor Allah Azze ve Celle? Kıyamet gününe kadar biz onların arasına bir düşmanlık ve kim bıraktık diyor. Bir buz bıraktık diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki takva kalpleri birbirine yakıştı, yakınlaştırıp kardeşlik duygusunu insanların gözünde e, insanlara getiriyorsa hakeza günahlar, fısk, insana ameli terk etmesi de insanların kalbini birbirine karşı soğutup insanların aralarında kim ve düşmanlık oluşturur. Hatta biz ne dedik? Müslümanları sevemiyorsak, Müslümanlara yakınlık duyamıyorsak, Müslümanlara ilgi duyamıyorsak, bunu insanların bahanesi olarak hiç adetmeyelim. Bu bizim fasıklığımızı gösterir. Öyle mi? Çünkü kalplerin Müslümanlara karşı alçalması, kalplerin Müslümanlara karşı kardeşlik hissetmesi, bu neden kaynaklıdır? Bu takvadan kaynaklıdır. Takva arttıkça, kişinin Allah Azze ve Celle kişiyi sever, gök eline sevdir hem müminleri ona sevdirir hem onu müminlere sevdirir. Ama insan fâsıklaştıkça insanın günahları arttıkça insan Müslümanları ne yapamaz sevemez. Bin bir türlü kendine göre bahane bulur ama Müslümanlara karşı bir sevgi besleyemez. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı günahların en büyük zararlarından bir tanesi kalplerin ne yapılmasıdır? Kalplerin soğutulmasıdır. Bu belki şu anda anlatabileceklerimiz. Yani belki şu anda anlatabileceklerimiz. Yani günahların öyle ince Öyle uzun, öyle uzun zamanlı, öyle hiç insanın ummadığı yerde zararları oluyor ki insana anlatmakla bitmez. Ama mühim olan nedir? Kulun günahların gerçekten insanın gidişatına çok ciddi etki ettiğini bilmesi ve buna göre ne yapmasıdır? Buna göre günahlara karşı dikkatli olmasıdır. Mesela Selef imamlarından bir tanesi diyor ki ben Allah'a isyan ederim. Sonra bu isyanımı atımın huysuzluğunda veya eşimin itaatsizliğinde müşahede ederim. Yani günahların insanı hayatında nerelere kadar etki edebileceğini göstermesi açısından. Ben Allah'a isyan ederim diyor. Bu isyanımın karşılığını atımın huysuzluğunda veya eşimin itaatsizliğinde görürüm diyor. Mesela Allah Azze ve Celle Uhud günündeki sahabeler için ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ minkum مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ۪ينَ اِنَّمَ اسْتَزَلَّهُمُ bi بِبَعْضِ مَا كَسَبُواۜ o gün iki ordunun karşılaştığı günde kaçanlar var ya Uhud gününde kaçanlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Şeytan onları kazanmış oldukları bazı şeylerden dolayı ayaklarını kaydırdı. Yani savaştan önce günah işlemişler, bir takım günahlar işlemişler. Ta o günahların kalpte oluşturmuş olduğu zayıflık Şeytan onları ne yapmasına sebep olmuş şeytanın onların ayağını kaydırmasına ve savaştan kaçmalarına sebep olmuş. Tabi sonra Allah onların rahmetiyle tedarik etmiş. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ Şüphesiz ki Allah onları affetir demiş. Ama nedir? Bunu ne anlıyoruz burada? Yani günah illa hemen şu anda bize zarar vermeyebilir. 10 sene sonamıza, 20 sene sonamıza, 50 sene sonamıza şeytanın bir tuzağında bize ne yapabilir? Bugün Allah'ın hadlerini ve hudutlarını çiğnediğimiz ve Allah'ın gazabını çekmiş olduğumuz bir sebepten ötürü yarın bizim Allah'a en ihtiyacımız olduğu yerde Allah da bizi de unutur, bize kendimizi de unutturur, bizi terk eder o belki 10 sene önce işlemiş olduğumuz günah bizi o gün ayağımıza öyle bir kaydırır ki Allah muhafaza, bir daha geri dönüşü olmaz ve şunu da hiçbir zaman unutmayın hangi günahın nerede Allah'a ne kadar kızdıracağını biz bilemeyiz öyle mi? mesela Hz. Adem bir günah işledi <gülüyor> cennetten kovuldu Haride Yunus bir günah işledi. Allah azze ve celle onu balığın karnına mahkum etti. Mesela yani biz nereden neye Allah azze ve celle ne kadar şey yapacağını, ne kadar kızacağını biz bilemeyiz. Ondan dolayı Allah'ın gazabı vardır, gazap sıfatı vardır ve her günah Allah'ın gazabını celp edebilecek bir şeydir. Yani Müslümanın sürekli dikkatli olması lazım. Mesela Hazreti Adem'in yapmış olduğu bir günah bütün insanlığın kıyamete kadar çekeceği bir mesele haline geldi. Öyle mi? cennetten kovulup dünya geldik. Sebep Adem Peygamber'in tabi Allah onu affetmiştir. Artık bu onun hakkında günah değildir. O bitmiştir. Tövbe edip affedildikten sonra artık etta ibu bir kemal azmbele. Yani günahtan tövbe edenin sanki hiç günahı yok gibidir. Lakin o o anda işlenen o hata Bak bütün insanlığa ne olmuştur? Bütün insanlığa mal olmuştur. Yani belki bazen yapacağımız bir hata bizim dünyamızda, ahiretimizle beraber helak eder. Ama ne yapamayız biz? Bunun farkında olamayız. Ondan dolayı mühim olan Müslüman'ın günahlara karşı ne yapmasıdır? Müslüman'ın günahlara karşı dikkatli olmalısıdır. Yoksa hem cihadımıza, hem menhecimize, hem davetimize, hem itikadımıza günah musallat olup bize saymış olduğumuz şekilde zarar verebilir.